Ulusal bir bilim yarışmasında en iyi dereceyi aldı. Bilimsel yayınlar, dergi ve üniversite laboratuvar ayrıcalıkları da elde ettiği başarının cabası. Ria Şabra'nın meyve sineklerinin sağlığı üzerinde konvansiyonel yani kimyasallar kullanılarak yetiştirilmiş ve organik diyetlerin sonuçlarını takip ettiği araştırmasında meyve sineklerinin sağlık parametrelerine organik yiyeceklerin daha iyi geldiğini kanıtladı. Ancak henüz insan sağlığı için çıkarı elde etmek mümkün değil. Sadece organik yiyeceklerin meyve sineklerine iyi geldiğini biliyoruz. Bu organik yiyeceklerinin daha iyi olduğuna da insan için işaret ediyor olabilir. Dolayısıyla araştırma organik olarak yetiştirilen gıdaların göreli sağlık yararları üzerine ek çalışmalar yapılması için de yol açıyor. Ria ise 10. sınıf bilim fuarı için meyve sinekleri üzerindeki çalışmalarını şimdi de sürdürüyor. Şu sıralar meyve sineklerinde tip 2 diyabet eğitimi